Herkese merhaba. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Türkiye'de barajlar ve HES'ler son 10 yıldan bu yana sıkça gündeme geliyor. Programda bunu ele alacağız. DSE'yi 2023'e kadar ülkenin hidrolik potansiyelini %100 kullanma diye çılgınca bir hedef koydu önüne. Şimdi binlerce baraj ve HES yapılıyor ve planlanıyor. Yakında akan su diye bir şey kalmayacak. Doğal olarak bu projeler bazen mühendislik açısından ele alınıyor. Bazen de işte şu kadar elektrik üretecek, bu kadar tarımsal alını sulayacak şeklinde ele alınıyor. Bazen de ülke ekonomisine ne kadar katkı sağlayacak, yöre halkına nasıl istihdam sağlayacak bunlar konuşuluyor. Bir de bu hidrolik yapıların insanları doğayı ve kültür doğa miraslarını ne yönde etkileyeceği gibi çok önemli meseleler var. Bunlar da... Gittikçe daha çok dile getirilmeye başlandı son on yılda. ve Bunun nedeni de direniş yaşanmaya başladı evet. aynı zamanda. Hı hı. Şimdi bu baraj ve hes yapma sevdası toplum ve doğa üzerinde ciddi yıkımlara yol açmaya başlayınca... Ee... Etrafında daha fazla politik olarak tartışılmaya başlandı başlandı diyorum. Çünkü toplumun yine de bütün kesimleri tarafından yeterince tartışılmadığını hı hı. görüyoruz. Evet. Çünkü baraj ve HES'leri kalkınmanın tek aracı gibi gören zihniyet çok güçlü. Yani bunu hı hı. teslim etmek gerekiyor. Bu programda da barajların ve HES'in fazla dile getirilmeyen bir boyutundan, kalkınma anlayışından, hidrolik paradigmadan bahsederek biz bu konuya biraz giriş yapalım Hı hı, İstedik. Evet, doğru söylüyorsun şimdi kalkınma anlayışından bağımsız olarak hidrolik yapıları anlamak kolay bir iş değil hidrolik yapı diyorum çünkü baraj ve heser haricinde su kanalları var borular bentler bunun gibi pek çok yapı var hidrolik yapı dediğimizde bunları kastediyoruz. Daha doğrusu suyu kontrol altına alan bütün yapılar aslında hidrolik yapılar diyebiliriz. Onu anlamadan hani bu kalkınma paradigmasını, hidrolik paradigmayı anlamadan da bunların olumsuz etkileriyle mücadele her zaman eksik ve etkisiz kalıyor. Evet ama biz biraz... Ee, şeyden bahsedelim, olumlu yanından bahsedeyim Öyle bir giriş yapalım. Yani hidroelektriklerin <gülüyor> eleştirisine geçmeden önce barajların e, insanlık tarihindeki olumlu yönünden bahsedelim. Baraj teknolojisi medeniyet tarihi kadar eski. Tatlı su kaynakları insanın avcı toplayıcılıktan e, işte yerleşik yaşama geçişinde en belirleyici rolü oynayan e, araçlardan bir tanesi. En eski medeniyetler hep tatlı su kaynaklarının etrafında oluşmuş ki hala böyle devam Hı -hı. ediyoruz. Ee, tarım da toplumun en önemli e, geçim kaynaklarından bir tanesini oluşturmuş. Ee, burada da suyu kontrol etmek çok önemli olmuş tarımı, Hı -hı. tarımsal hayata geçişle birlikte. Evet tabii sadece suyu kontrolle sınırlı değil bu. Hayvanları, bitkileri, toprağı, insanları hemen her şeyi aklımıza gelen her şeyi kontrol etme yollarını aramaya başlıyor insanlık. Bu yerleşik yaşama geçiş döneminde. Ama en önemlisi su ve onu kontrol altına almak olmuş hep. Yani bu şeyin mücadelenin. Bunun için de su yapılarını kurmuş insanlar. Bu Yerbakır surları, İstanbul'un susarnışları bunlar çok eski yapılar tabii. Ee, gibi. Tabii bunlar insanın yaşamda kalma mücadelesinin bir parçası olarak görülmeli. Evet bu doğru söylüyorsun ama şimdi yaşamda kalma mücadelesinin araçları... Ee, ...uzun zamandan beri e, değişikliğe uğramış durumda. Evet. Artık hayatta kalmaya dönük değil, gerekli gereksiz kontrole <gülüyor> yönelik bir sürü... ...devasa proje Hı -hı. gerçekleştirmeye başlandı. E, dünyanın en büyük barajını yapacağız konusunda ülkeler yarışıyor. En büyük barajı şu anda nerede diye soracak olursanız... ...300 metre yüksekliğinde e, Tajikistan'da Nurek Barajı... Hı -hı. Şu anda dünyanın en yüksek, en büyük barajı mı? En yüksek barajı diyebileceğimiz yer. Evet, 300 metre korkunç bir, yani göktelen gibi. Endüstrileşme sürecinde e, kentler, sanayinin ve tarımın su, e, kentlerin sanayinin tarımın su enerji talebi artıyor tabii. E, bu barajların boyutları da büyüyor işte 300 metreye kadar. Belki daha da fazla evet. gelecekte Ancak önceleri hiç hesaba katılmayan, ancak sonradan sonraya sorgulanmaya başlanan bir başka yönü daha var bu barajların. Ee, bunlar büyüyen su ve enerji talebini karşılıyorlar evet ama aynı zamanda onu yaratıyorlardı. Çünkü barajlarla en kurak bölgelerde bile suya ve enerjiye erişim kolaylaşıyor. Bu da tarım, endüstri, kentleşme süreçlerini hızlandırıyor doğal olarak. Ee, barajlar birçok etkenle birlikte tarım uygulamalarını derinden değiştiriyor. Bunların kurulduğu yerde hemen hemen her, her yerde bu böyle geleneksel susuz tarım yerini hızla endüstriyel tarıma bırakıyor. Endüstriyel tarımda yoğun pestisit, herbisit, kimyasal gübre ve su kullanımı demek. Bu da su kaynaklarının hem kirlenmesi hem de tükenmesi demek. Çünkü çok evet. yoğun da su kullanılıyor. Ayrıca kuraklığı da beraberinde getirdiği doğrultusunda kimi veriler de var. Yani barajlar Hı. iklimi de değiştiriyor. 2010 yılında Kuzey Amerika'daki 192 büyük baraj rezervuarı çerçevesindeki son 30 senelik verilere dayalı bir araştırma yapılmış. Sonuçlar barajların kuraklığı şiddetlendirdiği yönünde çıkmış. Hı -hı. Ama buna rağmen e, bir de e, işte iklim krizi kuraklığı arttıracak e, arttıracağı doğrultusunda kimi veriler de var bazı bölgelerde kuraklığı Hı -hı. arttıracak. Hani kuraklığa çözüm olma noktasında da yine barajlar e, zorlanmakta yapılmak istenmekte. Hı -hı. Tam bir kısır döngü içerisinde aslında evet. durum. Şimdi buna bir örnek verelim. E, şimdi Mesela Irak'ta da kuraklık var ama hükümet e, çareyi yine aynı şekilde daha fazla baraj yapıp suyu tutmakta arıyor. Ben bu yaz başında İran Kanakin kentindeydim. Bir araştırma için gitmiştim. Şehrin içinden geçen bir nehir var. Alvant bunun adı. Bu nehir İran'da doğuyor. Irak'a gidiyor. Sonra da işte orada Dicle ile birleşiyor. Körfeze akıyor. Ee, İran nehri, İran nehrin üzerine iki tane baraj kurmuş. Böyle olunca da tabii su tamamen kesilmiş. Yağış desen zaten yok orada hiç. Ee, kuraklıktan çöle dönmüş bir şehir görüyorsunuz böyle. Millet içmeye su bulamıyor ki hükümet tankerlerle eve ev su taşıyor. İnanılmaz bir şey. Çare olarak da baraj yapıyorlar şimdi. Barajın inşaatı başladı. Şimdi ben merak ediyorum o baraj hangi suyu tutacak belli değil. Şimdi biz de tabii şey dedik yeni baraj su ve iklim krizini daha da Hı -hı. şiddetlendirir dedik ama... Onlar şey diyorlar hani baraj yapmayıp da susuzluktan ölelim mi? Soruyorlar evet, yani. Evet doğru söylüyorlar. Çünkü hmm. bazı barajlar var ki aynı zamanda insanların içme suyunu sağlıyor. Hmm. Yani hayat veriyorlar. Hani yeter ki planlama, kurulma, işletme gibi her aşamada toplumu ve doğanın ihtiyaçlarına çare hmm. olabilsinler. Çünkü... ...şu aşamada devlet ve şirketlerin su taleplerini doyuracak nitelikte su kaynakları zaten yok ama bu doğrultuda... O kadar hani, çok yok su. <gülüyor> yok bu doğrultuda baraj yapmaya çalışıyorlar. Olumlu örnekler yok mu? Var. Örneğin Mes Almanya'da bir baraj var. Tünger barajı. Bu baraj hem içme suyunu sağlıyor... Ee, hem de e, insanların su tedarik için uygun bir araç olarak kabul edilmiş bu bölgede. Hı hı. Ee, barajlar sadece yüksek yerde yapılmış bu baraj. Yani çok daha fazla insanın göç etmesine yol aç çebcik nitekte bir yere yapılmamış. Hı -hı. Aynı zamanda insanlar çok uzun dönemler içerisinde bu barajın e, gelirinden faydalanabiliyorlarmış. Yani çok Güzel, fazla hı. insanlar etkilenmemiş. Aynı zamanda e, doğal dengeyi koruyucu kıstaslara e, hassasiyet gösterilmiş. Evet şimdi bu yani bunu da söyleyelim. Bu kadar önemli e, örnekler fazlaca yok yani sayıları az bunların. Daha çok biz olumsuz yönlerini görüyoruz barajların. E, barajlar toplumu değiştiriyor. Örneğin geçimlik tarım yapan küçük e, toprak sahipleri endüstriyel tarımla rekabet edemiyorlar ve göç etmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla kırsal kesimin maddi manevi yoksullaşması söz konusu göç ve buna bağlı olarak e, plansız kentleşme gibi çeşitli sorunlar söz konusu olabiliyor. Evet bundan ilgili yine Dünya Barajlar Komisyonu'nun 2000 yılında hazırladığı bir rapor var. Kapsamlı bir rapor bu. Geçen yüzyılda tüm dünyada 45 bin civarında büyük ölçekli baraj inşa edilmiş. E, büyükten kastedilen de şu 15 metre. Yüksekliği ve üzerindeki hmm. duvarlardan bahsediliyor. Dünya akarsularının %60'ında da halihazırda hazırda bu barajlar kurulmuş. Hmm. Ee, yaşamları doğrudan bu akarsulara bağlı olan 80 milyon insan da barajlar yüzünden göç etmek zorunda kalmış. Ayrıca barajlar yoğun su ve enerji tüketimine dayalı üretim ve tüketim biçimlerini mümkün de kılıyor. Hmm. Bu anlamıyla da sosyal, ekolojik, olumsuz sonuçlara rağmen barajlar... Her koşulda yapılması gerekir diye bakılan enstrümanlar haline dönüşüyor. Neden diye ciddiyen sormak gerekiyor. Neden bu yapılmaya, yapılması konusunda bu kadar ısrarcı olunuyor? Evet, şimdi bu sorunun cevabını kalkınmacılığın su yönetimine yansıması olan hidrolik paradigma da aramak gerek. Hidrolik paradigma, Türkiye ve dünya su politikalarının temelini oluşan bir ortak değerler ve anlayışlar bütünü. Bu paradigmaya göre su aktığı nehirlerden farklı. Geçtiği topraklardan soyut. Hayat verdiği canlılardan, şekillendirdiği kültürlerden apayrı soyut bir varlık. Mesela Dicle ile Meriç nehirlerini düşünelim ki bunlar bir kocaman bir ülkenin zıt yerlerinde olan. Biri iki nehir Kuzey Kuzeybatı'da diğeri de Doğru'da. Güneydoğu'da. Hı hı. Ee, şimdi bunları denk görüyorlar. Bu indirgemeci bir yaklaşım. Aralarında bir tabi. fark yok. Hı, kültürel ekolojik bakımından hiçbir farkları yok gibi. Yani çünkü onlar akan suyun hidrolik boyutuna odaklı. h o olarak görüyorlar ve bu... Kafayla baktığınızda tabii doğal olarak bütün nehirler birbirine denk sayılıyor. Evet ve istedikleri gibi oynayabileceklerini düşünüyorlar suların üzerinde. Bu hidrolik paradigmaya Libya'dan da bir örnek verebiliriz aslında. Şimdi Kaddafi zamanında dünyanın sekizinci harikası dediği yeni Nil nehri. ...projesini hmm. hayata geliştiriyor. Çok Sen de az önce olmuş. söylemiştin. Evet, <gülüyor> dünyanın en uzun nehridir Nil Nehri. Bununla yarışabilecek hmm. bir proje hayata geliştiriyor. Burada hem doğaya meydan okumayı görüyoruz. E, hem de işte yani e, hakimiyet e, hegemonya gibi şeyleri de çok hmm. rahat bir biçimde görebiliyoruz. E, bu projeyi gerçekleştirmek için Libya'nın 20 senelik petrol gelirine yakın bir e, para harcanmış. Yaptıkları hmm. şu, e, Sahra Çölü'nün yeraltı sularını 500 metreye kadar inen sondaj kuyularıyla çekiyorlar. 3000 kilometrelik borularla e, Libya'nın kuzeyindeki verimli topraklara taşıyorlar. Hmm. Çöle insanlarına ve işte doğanın kanunlarına meydan okuyan şimdi Kaddafi Yok ortalıkta şükürler olsun ki. Ama bu kabus proje dünyanın en büyük tatlı su kaynağını geri dönüşsüz bir biçimde kurutmaya devam ediyor. Tabii o su kaynaklarının geri dönüşü maalesef çok yavaş oluyor. O nedenle de geri dönüşü yok diyebiliriz. Şimdi ben bir gelişmiş ülkeden örnek vereyim. İspanya'da 2000'lerin başında benzer bir proje neredeyse gerçekleşiyordu. Dönemin hükümet ülkenin kuzeydoğusunda akan Ebro Irmağan'dan, ülkenin güneybatısındaki... Bazı Akdeniz sahil kentlerinde su transferi yapmayı planlıyordu. E, bunun içinde 900 kilometre yaşan kanallar planlandı. Bu sahil kentlerin önemli bir özelliği e, yoğun turizm ve endüstriyel tarım cennetleri olması. Yani ikisi de su canavarı iki sektör. E, şimdi hükümet bu kentlerin artan su talebini sorgulamadan karşılamak için su fazlası olduğunu düşündüğü bölgelerden su aktarmayı planladı. E, öncelikle e, tabii insanlar... Bu su fazlası olduğu iddia edilen bölgenin insanları ayaklandılar. Kendi, evet kendi sularını bin kilometre ötedeki golv sahalarına ve e, ihracata yönelik endüstriyel tarım arazilerine akıtmak istemediler. Sonra da tüm ülkede bu planı ve temelindeki hidrolik paradigmayı sorgulayan bir sosyal müzakere süreci başladı. Öyle ki bu ulusal hidrolik planın iptal edilmesi 2004 genel seçimlerinden önce muhafazakar hükümetle e, Sosyal İşçi Partisi arasında önemli bir seçim konusu haline de dönüştü. E, Zapatero dedi ki eğer seçilirsem planı iptal edeceğim ve seçildi biliyorsunuz. Hidrolik paradigmanın sarsıldığı bir süreç yaşanıyor şimdi İspanya'da. Evet şimdi Ejindab Foundation'dan dinliyoruz. Rivers of Dub. What? <laughs> Bugün hidrolik paradigmayı konuşuyoruz. Devamında hemen şöyle getirelim. Hidrolik paradigma ayrıca içte ve dışta devlet otoritesi kurmaktan ulus yaratmaya kadar uzanan pek çok önemli sosyal mühendislik amaçlarında hizmet ediyor. Tabii yaşam kaynağı suyun kontrol altına almak, insanları kontrol etmenin en kesin ve kestirme yolu bu projeleri hayata geçirmek. Dolayısıyla devasa barajlar ve yüzlerce kilometrelik kanallar hem doğanın hem de toplumun yeniden şekillendirilmesine hizmet eden çok fonksiyonlu birer araç olarak karşımıza çıkıyorlar. Şimdi bu konuda özellikle Orta Doğu'ya bakabiliriz. Bu bölgenin tatlı su kaynakları bakımından zengin sayılabilecek ülkeleri Irak, Suriye ve Türkiye. Bunlar 1960'lardan itibaren Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde arda ardına dev su yapıları kurmaya başladılar. Türkiye'nin Keban, Karakaya ve Atatürk barajları, İran Tartar kanalı, Suriye'nin Tapka barajı birbir ardına inşa edildi. Güneydoğu Anadolu projesi de tabii var bir de. Bu e, komşu ülkelerle neden olduğu sorunların Güneydoğu Anadolu projesinin. Hepimiz biliyoruz bu sorunların farkındayız. Bir diğerinin yaptığı projeyi ihtiyatla izleyen bu üç ülke ister istemez geride kalmamak için bir kalkınma yarışının içinde buluyor kendini. Evet doğru söylüyorsun ve Orta Doğu'nun bu genç işte ulus devletleri ulusları inşa etme sırasında da bu hidrolik paradigmadan e, faydalandılar. Hmm. Hem e, kendi sosyal ve ideolojik iktidarlarını meşrulaştırmak açısından da e, bu barajları ve yapıları, hidrolik yapıları çok rahat bir biçimde kullandılar. Evet, e, şimdi barajlar devlet gücünün ve prestijinin sembolü aslında. Bunların kurulmasına bir kez karar verilince bütün o ekonomik, sosyal ekolojik maliyetlerine rağmen yapılmaları bunun en somut kanıtı. Mesela Ilı Su Barajı'nın yapımı 2001 ve 2009'da uluslararası arenada sosyal ve ekolojik hiçbir kredi şartını yerine getirmediği için iptal edilmişti. Ama buna rağmen 10 yıllık bir sosyal mücadeleye rağmen bu baraj iptal edilmedi. Evet, Veysel evet. Eroğlu da hala barajı her şeye ve herkese rağmen yapacaklarını söylemeye devam hmm. ediyor. Çünkü Ilsu barajı artık devletin bir gurur ve inat projesi ne dönüşmüş durumda. Evet, bir de tabii güvenlik projesi olarak da görmek lazım. Öyle diyorlar. PKK militanların yolunu, barındığı yerlere vesaire su altında bırakacakmış. Böylece güvenliği sağlayacakmış. Onun içinde evet. evet bu <gülüyor> burada bir tespit yapalım ya da e, dile getirilen bir şeyi biz de söyleyelim. E, güvenlik barajı esasen Türkiye'nin dünya hidrolik paradigma literatürüne kattığı kazandırdı bir kavram. <gülüyor> evet böyle diyebiliriz. Şimdi Türkiye'de 11 tane güvenlik barajı var. Bunlar tarımsal sulama, içme suyu ya da elektrik üretimi için değil. Sadece güvenlik amaçlı kuruluyor. Bu nedenle de öncelikle milli güvenlik kurumunca yerleri planlanıyor, saptanıyor. Evet. Ayrıca hidrolik paradigma e, ulus inşası olduğu kadar ulusu yok etmede de Hı -hı. kullanılan bir araç. E, evet. Bunda da en bariz e, ilk akla gelen örnek hani Sattam'ın Dicle ve Fırat nehirlerinin İran Körfezi'ne dökülmeden önce birleştiği bölgedeki bataklık bölgesindeki yaşayan bataklık Araplarına yaptığı. Hı -hı. söyleyebiliriz. Birinci Körfez Savaşı'nı izleyen aylarda e, Sattam'a karşı isyanlarda bu bölgedeki insanlar da e, katılmış, başı çekmişler hatta. Hı -hı. E, bunları cezalandırmak, bölgeden uzaklaştırmak e, içinde Sattam'ın bulduğu yöntem şu e, bataklığı besleyen akarsuların yönünü değiştirip bataklığı kurutmak. Hı -hı. E, bunda da yetinmemişler. Ayrıca daha sonrasından e, tonlarca tarım ilacı döküp bataklığın kurmasına yol açmışlar. Yani öldürmüşler. Son darbeyi vurmuşlar. Evet. Yani. Hı -hı. Tabii bu doğal olarak bu da e, bu bölgede yaşayan nüfusun e, azalmasına neden olmuş. Hı -hı. Evet. Korkunç hikayeler. Hidrolik paradigmanın başka bir yönü de aslında esas aldığı ölçek. Bu anlayışa göre ulusal çıkarlar e, yerel çıkarların üzerindedir ve feda edilebilirler. Bunun adil olup olmadığını sorgularsanız da hani bu ülke çıkarını hiçe saymış olursunuz. Bununla suçlanırsınız. Mesela bölge insanına Yıkımdan başka bir şey getirmeyecek olan Ilı su Barajı'na Tarkan karşı çıkmıştı. Ona bile terörist dediler. Evet. E, tabii yani bu anlayışa göre de, su devletin suyun nasıl kullanılacağına da devlet karar veriyor. Kalkınmanın bedelini ise bu ağır bedelini ise göç eden insanlar ödüyor. Gelecek nesiller ödüyor. Yaşam alanları yok edilen canlar ödüyor. Bu ülke çıkarını korunmanın da bir kaçınılmaz bedeli olarak görülüyor. Evet. Ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yani bunun 1930'lardan itibaren bir uluslararası arka planı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, işte geliştirilmeye başlanıyor. 1950'lerden itibaren de hani başarı kazanınca e, gelişmekte olan ülkelere ihraç edilen bir model aslında. Tenis Valley Authority Hı -hı. TVA diye kısaltılan bir modelden bahsediyoruz. Bunun Türkiye'deki uygulayıcısı ise e, devlet su işleri. Bunda kurumsallaşmış durumda hidrolik paradigma. Evet. Ve bahsedilen şey de e, şu e, bütün dünyada yaygınlanmış, yaygınlaşmış durumda e, benzer nehir havzası yani nehir havzası projelerini geliştirmek olarak özetleyebiliriz. Hı -hı. Aynı zamanda modernleşmenin kalkınmanın bir e, aracı olarak Hı -hı. da söylenebilir. Evet şimdi günümüzde artık küresel bir kimlik kazandı her yerde bu model. E, dev ölçekli kamu yatırımları yoluyla sosyal ve ekonomik kalkınma. Ulus oluşturma, milli gururun ve modernleşmeye olan inancı vücut bulması ve devleti meşrulaştırma gibi etkileri var. Bu nedenle de bu model hükümetler her zaman çekici geliyor. Bu anlayışa göre baraj, kanal, HES gibi bu hidrolik yapılar sadece sel kontrolünü, elektrik enerjisi üretimini, içme ve sulama suyu sağlama gibi amaçları gerçekleştirmiyor. Aynı zamanda sosyal adaletsizlik, işsizlik ve geri kalmışlık gibi e, komplike sorunları da beraberinde kendiliğinden çözüyormuş. Evet, GAP, GAP projesi <gülüyor> web sitesinde <gülüyor> evet, evet. yazıyor projenin temel amacı ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışını sağlamak, bölge halkının refahı, huzuru ve mutluluğunu arttırmak e, diye gidiyor. Yani evet, bu kadar. Bu kısaltılmış hali. Zaten. Evet bu, bu kadar geniş bir yelpazeyi e, nasıl gerçekleştirecek bir proje e, cidden sorgulamaya muhtaç. Evet. Zaten şimdiye kadar olanlar da tam tersini ispatlıyor bu amaçların. Bölgeye ne refah getirdi ne de huzur. Barajlarla birlikte endüstriyel tarım, geçimlik tarımı sildi, süpürdü. Bölgedeki iç savaş, barajların sular altında bıraktığı köyler, toprak kaybı gibi bir sürü nedenle köylüler göç etmek zorunda kaldı. Yoğun sulama sonucunda toprak tuzlandı ve su kaynakları tükenmenin işine geldi. Toprak su kirlendi. Zeyugma gibi binlerce tarihi öneme sahip kültür ve doğa Hasan mirası. Sankeyi de sırada bekliyor. Evet baraj suları altında kalıp yok oldu. Tabi benzer yakımlar bir başka mucize proje Konya Ovası projesinde de yaşanmakta. Orası da hızla çöl oluyor. Çukurova'da yine tuzlanma çok endişe verici boyutlarda. Bu boyutlarda evet. olması hı. doğal. Çünkü Türkiye'nin tarım ihracatında dünyada beşinci olmaz gibi bir şey var. Hedefi var. Evet. Bir planları çok var. Büyük doğal olarak fazla üretim için e, çok daha fazla e, su kullanmak ve işte toprak kullanmak gerekiyor. Böylece büyük bir e, şey yıkma yol açılıyor. Hı hı, evet Şimdi tabi bunlara böyle kalkınma projesi diyoruz ya. Çok komik geliyor bana. Yıkım projesi bence bunlar. Şimdi evet özetleyelim. Günümüzde İnsanlığın karşı karşıya olduğu sorunların temeli de aslında bu kalkınma paradigması da var. Konumuzu yönetimi olduğu için biz bu hafta hidrolik paradigmayı ele aldık. Ondan bahsettik biraz. Ve bu diyoruz ki bu paradigmayı sorgulamadan onun sonuçlarıyla baş etmeye çalışmak zor. Çok zor. Evet yani sadece yıkım getiren hidrolik projelerle değil bunları herkese ve her şeye rağmen yapmayı kalkınma olarak niteleyen bu zihniyetle mücadele etmek Hı. ve bunu değiştirmek gerekiyor. Bu haftalıkta bu kadar diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.